rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ümmü Şelame radıyallahu anha Ümmü Seleme Hint bint Ebi Ümeyye Süheyl bin Mugire el-Kureyşiye el-Mahsumiye radiyallahu anha Kureyş kabilesinin beni mahzum koluna mensup olan Ümmü Seleme Bi'set'ten 13 yıl kadar önce doğmuştur. Soyu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin soyuyla 7. dedesi Mürrede birleşen Ümmü Seleme'nin babası Ebu Ümeyye cömert olduğu ve birlikte seyahat ettiği yolcuların yiyeceklerini karşıladığı için kafilenin azığı manasına gelen Zât-ül-Rekib ünvanıyla anılırdı. Annesi ise Firah oğullarından Atike bint Amir el-Kinaniye'dir. Ümmü Şeleme radiyallahu anha ilk evliliğini Allah Resulü'nün süt kardeşi ve halası Berre bint Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Seleme el-Mahzumi ile yaptı. Ebu Seleme el-Mahzumi, İslam'ı kabul eden 11. Ümmü Seleme 12. sahabiydi. Kocası Ebu Seleme el-Mahzumi ile birlikte, Habeşistan'a hicret etseler de, Mekkelilerin İslamiyet'i benimsediğine dair asılsız bir haber üzerine Mekke'ye döndüler. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Akabebiyatlarından bir yıl önce, kocasıyla beraber, Medine'ye hicret etmek üzere yola çıktıysa da mahzum oğulları onun hicretine izin vermedi. Kocası Ebu Seleme'nin ailesi, oğlu Seleme'yi bu çocuk da bizim ailemize mensuptur diyerek onu Ümmü Seleme'nin elinden aldı ve anne ile oğlunu birbirinden ayırdı. Bunun üzerine Ebu Seleme tek başına hicret etmek zorunda kaldı. Hem kocasından hem oğlundan ayrılan Ümmü Seleme bir yıl boyunca evlat hasretiyle gözyaşı döktü. Onun bu durumuna dayanamayan iki aile Ümmü Seleme ile oğlunun birlikte hicret etmesine izin verdi. Ana oğlun yalnız başına Medine'ye doğru gittiğini gören ve o sırada henüz Müslüman olmayan Osman bin Talha Medine'ye kadar onlara refakat etti. Böylece Kureyş kabilesinden Medine'ye ilk hicret edenler Ümmü Seleme ile kocası oldu. Ümüs Seleme çocukları Ömer, Dürre ve Zeynep'i Medine'de dünyaya getirdi. Çocukları arasında İbne Ebu Seleme diye bilinen oğlu Ömer'e Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oğlum besmele çek. Sağ elinle ye ve hep önünden ye diye yemek adabını öğretmiştir. Ümüs Seleme'nin ilk eşi Ebu Seleme Uhud gazvesinde aldığı yaranın daha sonra nüksetmesi üzerine tekrar hastalandı. Ölmeden önce eşinden ölümü halinde kimseyle evlenmemesini istediyse de daha sonra bu görüşünden vazgeçerek ona mutlaka evlenmesini öğütledi. Ayrıca kendisinden daha hayırlı biriyle evlenmesi için dua etti. Hicretin dördüncü senesinde Ebu Selem'e vefat edince Ümmü Selem'e eşinin ardından günlerce gözyaşı döktü ve Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ne yapması gerektiğini sordu. Allah Resulü de, kocasından daha hayırlı birini, eş olarak kendisine nasip etmesi için, Allah'a dua etmesini söyledi. Bu süre zarfında, asabını ileri gelenlerinden, evlilik teklifleri gelse de, o tekliflerin hepsini geri çevirdi. Bir süre sonra kendisine, Resulullah izdivaç teklif etti. Ümmü Seleme, Allah Resulü'nün evlilik teklifini olumlu karşılamakla birlikte, hem yaşlı hem de kıskanç bir kadın olduğunu, ayrıca çok sayıda çocuğu bulunduğunu söyledi. Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin daha yaşlı olduğunu, kıskançlığına gidermesi için Allah'a dua edeceğini, çocuklarına da sahip çıkacağını söyleyince, ümmü serreme evlenme teklifini kabul etti ve hicretin dördüncü yılı Şevval ayında müminlerin anneleri arasına katıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem isabetli görüşleri sebebiyle kendisiyle birlikte Hayber ve Taif seferlerine de iştirak eden Ümmü Seleminin fikirlerine önem gösterirdi. Hudeybiye anlaşmasında Mekkelilere büyük tavizler verildiğini düşünen Müslümanlar, üzüntü içerisinde Resulullah'ın kurbanlarını Hudeybiye'de kesmeleri ve tıraş olmalarını içeren emrini yerine getirmekte isteksiz davranıyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ümmü Seleme'nin yanına giderek Üzüntüsünü dile getirdi Ümmü Seleme annemiz ise Allah Resulüne Dışarı çıkıp kurbanını kesmesini Ve kendisini tıraş ettirmesini Ardından sahabinin de Mutlaka bu davranışlarını izleyeceğini söyledi Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemizin tavsiyesini uyguladı ve Gerçekten yaşanan olaylar Onun öngördüğü bir şekilde gerçekleşti bir defasında Ümmü Seleme annemiz, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kendi hücresindeyken Cebrail'i insan kılığında gördü. Cebrail gittikten sonra Hz. Peygamber ona bu şahsın kim olduğunu sorunca, Dihye bin Halife el-Kelbi diye cevap verdi. Resulullah da onun evinde gördüğü kişinin aslında Cebrail olduğunu söyledi. sana hicret eden Müslümanların Mekke'ye iade edilmesi için Necaşi, Ashame'ye gönderilen heyette ilgili olayları ve Ashame'nin huzurunda yapılan konuşmaları en geniş şekilde Ümmü Selem'e rivayet etmiştir. Sahabe içinde 30 kadar oldukları söylenen Kur'an hafızları arasında Ümmü Selem'e annemiz de yer alıyordu. Fakat onu diğer hafızlardan ayıran özelliği ise birçok ayeti rasul Ekrem'in ağzından İlk defa duymasıydı. Ümmü Seleme annemiz başta Allah Resulü olmak üzere ilk kocası Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talip ve Hazreti Fatıma'dan 378 hadis rivayet ederek 200 ila 1000 arasında hadis rivayet eden 10 sahabi için kullanılan ashabul ül Mi'in arasına girmiştir. Sahabe-i kiramın kadın müştehikleri arasında yer alan Ümmü Seleme annemiz uzun bir hayat sürdüğü için daha sonraki yıllarda Müslümanların çeşitli sorularını cevaplandırmış ve isabetli görüşleriyle ilim adamlarına yol göstermiştir. Allah Resulünün en son vefat eden eşi olan Ümmü Selema annemiz, hicretin 62. yılında Medine'de vefat etti ve Cennetül ül Bakiye defnedildi. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine,